Allah Teala aleyhi ve sellem El Kur'an hablullah el metin Sadaka Rasulullah fima kal Eykema qala en nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem aziz ve muhterem cemaati müslimîn <gülüyor> daha önce de belirttiğimiz gibi bu cami şerifte cuma namazından önceki derslerimizi Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinden birisi olan onuz sureyi celilesine tahsis ediyoruz. İnşallah birlikte imkan bulduğumuz ölçüde bu sureyi celileyi birlikte okuyacağız. Ama şunu unutmamalıyız. Tekrar tekrar söylüyorum. Kur'an Öyle bir kitaptır ki, biz bu kitabın tamamını, bütün surelerini, bütün ayetlerini zaman ayırmak suretiyle, vakit ayırmak suretiyle baştan aşağı ya talebe olarak bizzat okumalıyız, tamamını okumak gibi bir mecburiyetimiz var veya okuma imkanı bulamıyorsak bunun talebesi olamıyorsak ehlinden dinlemeliyiz Kur'an-ı Kerim'den habersiz olarak hangi suresinde hangi ayetinde ne biçim ne türlü hükümler var Bunları öğrenmeden, duymadan ahirete gitmek bir müslüman için, bir insan için en büyük felakettir. Başka bir felaket, bir musibet aramaya gerek yok. Dünyaya geliyoruz. Uzun yıllar yaşıyoruz. 50 sene, 60 sene, 70 sene yaşıyorsun. Tamamını dinlemeye mecbur olduğun veya okumaya mecbur olduğun bir kitabın içindeki hükümlerden hiç haberdar olmadan ahirete giriyorsun. Vallahi en büyük felaketlerden birisi bu işte. Zaten bizim başımıza İslam aleminin başına ne geliyorsa işte bu felaketten kaynaklanıyor bu iş. Kur'an'sızlığın ve sünnete bağlı olmamanın, sünnetten uzak kalmanın cezaları bunlar. Alemi İslam'ın neresinde ne gibi bir dert varsa biz de diyoruz ki hiç olmazsa bu mesuliyetimizi belli bir ölçüde azaltmaya çalışmalıyız. Ve diyelim ki ya Rabbi, evet senin kitabının tamamını anlamak, öğrenmek gibi bir mecburiyetimiz var. Yan yattı, çamura battı. Öyle yaptık, böyle yaptık. Hiç olmazsa bir suresini bir suresini devam edip dinleyeyim. Öğrenmeye çalışayım demeliyiz. Hiç olmazsa bir suresini yani dinledim diyebilmelisiniz. Bunun içinde tabii cemaatın tamamı yok burada ama gelenlerin de ne günahı var? Haydalanmanın şartı devamdır cemaat. Devam edeceksiniz. Haftada bir kere kendinizi bu işe ayıracaksınız. Mahmutpaşa camiine gideceğim işte 45-50 dakika önce veya bir saat önce orada okunmakta olan Yunus sureyi celilesini dinleyeceğim öğrenmeye çalışacağım diye karar vermelisiniz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyuruyor ki men amile bima alim Verresullahu ilim malem ya'lem. Herhangi bir Müslüman herhangi bir Müslüman öğrendikleriyle, bildikleriyle amel ederse, öğrendiği dininden öğrendiği şeyleri tatbik ederse, yaşarsa hayata geçirirse, amel haline getirirse onları Allah'ın celal bilmediği şeylerin bilgisine onu sahip kılar. Sen bildiklerini yaşa, tatbik et, onları yaşamanın bereketiyle bilmediğin şeylerin bilgisine de ulaşacaksın. Mutlaka bu böyledir. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Sahabe-i kiram için özel mektepler, medreseler açılmış değildir ama sahabe nübüvvet mektebine devam ediyor. Yani peygamberimizin mescidine, mescidün nebiye Mekke'de bulundukça mescidül harama Kuba köyünde oldukları 14 gün içinde orada inşa edilen Kuba mescidine daha sonra da mescidün nebiye devam ettiler. Sabah, öğlen, akşam 23 yıl ömrü vefa edenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemeye çalıştılar. Sohbetine katıldılar ve o sohbet bunları dolu dolu hale getirdi. Yolu bu. Şimdi cemaat kendisi okumuyor. Okuma alışkanlığını ciddi manada kaybetmiştir bu Müslümanlar. Okumuyor. Dinine ait Dinden bahseden kitapları görünce büyük bir ağırlık hissediyor, okumuyor. Çok az okuyan kişi var. Efendim, dinleme merakı da azaldı. O eski heyecanlar kayboldu. Adam hazırlanırdı. Bugün filan yere gidiyorum. Filan Hoca Efendi'yi dinleyeceğim. Şu mevzular geçecek. Şu bilmediğimi soracağım. Bilmediğim şeyleri öğreneceğim diye bir heyecan duyardı Müslümanlar. Bugün öyle bir şey yok. Soğuk. Ha gelsem de olur diyor, gelmesem de olur. Ve biliyorum diyor, ne söyleyecek ki hoca diyor yani. Öyle diyor şimdi. Yani ne söylememi bekliyorsun sen? Ben sana dinden başka ne anlatmam lazım? Ne söylemem lazım? Peygamber aleyhissalatü vesselam 23 yıl 23 yıl peygamber olarak vazife gördü. Bu 23 yıl içinde Kur'an'dan başka neyle meşgul oldu? Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın bütün mücadelesi Kur'an. Yani o günkü Müslümanlar dediler mi? Ya hep gidiyoruz Kur'an. 23 sene durmadan Kur'an'dan bahsediyor diyen bir Müslüman yok yani o ama bugünküler ne çabuk doyduk, ne çabuk dolduk ben bilmiyorum yani. Böyle bir şey var. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Söyledik, Yunus suresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de bulunduğu yıllarda nazil olan, inen 93 sureden biridir. Mekki bir suredir yani Mekke'ye ait Mekke'de inen bir suredir ki ilmi bir ifade olarak Mekki sure diyoruz. Dilimizi de unuttuk biliyorsunuz. Cemaatla da anlaşamıyoruz şimdi. Bir kısım dini ifadeleri kullanıyorsunuz cemaat o kadar yabancılaşmış ki ya az dinlediği için yahut da yabancı kelimeler dili istila ettiği için anlaşılmıyor. Özel açıklamalara ihtiyaç var. Ve 109 ayeti kerime var bu sure içinde söyledik. Geçen dersimizde elif, la, ra. Bunları söyledik. Kur'an-ı kerimde bulunan 114 surenin 29 tanesi 29 sonra harflerle başlatılmıştır. Burada olduğu gibi elif lam ra, elif lam mim ra, elif lam mim sat, sat kaf. Yani çeşitli harfler, yasin, tasin gibi. Bunlar için müfessirler, Kur'an ayetlerini açıklamakla meşgul olan ehli sünnet alimleri. Ne diyorlar? Allahu alemu bir muradihi bir dalil. Bu harflerden ne kastettiğini, neyi murad ettiğini, neyi anlatmak istediğini en iyi Allahu zulcelalin kendisi bilir. Allah. Fakat herkesin kullandığı harfler bunlar. Elif, lam, ra bunları Araplar da kullanıyorlar, yani Cenab-ı Hak diyor ki, bu harfleri siz kullanıyorsunuz. Bunlar sizin kullandığınız, her zaman bildiğiniz, sanıldığınız harfler, hadi anlayın da göreyim bakayım. Çok iddia ediyorsunuz, yani bu mutlaka Allah kelamıdır. Manasız olması mümkün değil, bu harflerin hiçbir manası yoktur, bir şey anlatmıyor bunlar. Demek mümkün değil. Niye? Manasız bir şeyin Kur'an'da yeri yok. Abes olur. Manasız, maksatsız bir şey olur bu. Muhakkak Kur'an'da yer aldığı için muhakkak bir manası var. Ve biz bilmiyoruz. Biz çözemiyoruz. Yani beşer uydurması olsaydı bu, insan sözü olsaydı e sizin de harfleriniz bunlar. Hadi buyurun. Anlayın diyor Cenab-ı Hak. Bakalım anlayabilecek misiniz? Demek ki insan sözü değil bu. Biz de aynı şeyi söyleyip geçiyoruz. Tilke, ayetül kitap. Tilke, onlar. Onlar. Yani bu sureyi celilenin içinde yer alan 109 ayet. Onlar derken Cenabı Hak bu surenin içindeki ayetlere işaret ediyor. Bu ayetler veya bu sureden daha önce inmiş olan diğer surelerin ayetleri onlar ayet kitap. Kitabın yani Kur'an'ın ayetleridir bunlar. Kur'an'ın ayetleri. Kur'an'ın kısımları, Kur'an'ın parçaları bunlar. Nasıl bir kitap bu? İşte ona bir sıfat veriyor. Kur'an'ı tanıtırken Cenab-ı Hak bir sıfat koyuyor. Kendi sıfatını koyuyor oraya. El-Hakim. Bu ayetler hakim olan. Hakim olan kitabın ayetleridir. Rastgele bir kitabın değil rastgele bir kitabın değil hakim olan kitabın ayetleridir biliyorsunuz Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendini tanıtırken ama birçok ayeti kerimede mutlaka bu hakim ismini sıfatını kullanıyor Vallahu allahu hakim ama ne kadar çok Azizün Hakim. Allah azizdir ve hakimdir. Allah alimdir ve hakimdir. Hakim, yani kendi ismini kitabına da vermiştir Cenab-ı Hak. Bunu gönderen Allah hakim olduğu gibi bu kitabın kendisi de hakim olan bir kitaptır. ve anlamadık biz Hakim kelimesini anlayamadık. Alimler bunu tefsir ediyorlar. Yani hakim demek, hikmetle dolu, hükümlerle, beşerin dünyasını ve ahiretini, insanlığın dünyasını ve ahiretini mamur edecek, düzene sokacak, nizama sokacak hükümlerle ve hikmetlerle dolu olan kitap demektir. İçinde boş bir şey bulamazsın. Yersiz hiçbir şey bulamazsın. Dil alimleri bu hakim kelimesini tercüme ederken, manalandırırken diyorlar ki hakim ne demektir? Her ne yaparsa yerli yerinde yapar demektir. Her işi yerli yerinde olan başka bir ifadeyle yersiz işi olmayan yersiz işi olmayan, münasebetsiz işi olmayan kişi demektir. Kur'an hakimdir ne demek? Her ihtiva ettiği her hüküm, her hikmet yerli yerindedir. Hiçbir kişi çıkıp da Kur'an'daki şu hüküm yersizdir. Yersizdir. Gereksizdir. Lüzumsuzdur. Demesi mümkün değildir. Ama diyenler yok mu? Çok. Asıl hakim olmayan onların kendileri kendileri hikmetin dışında kalıyor. İnceliklerin, sırların dışında kalıyor. Kendi kabalığını Kur'an'a mal etmeye çalışıyor. Kendi kabalığını, kendi nezaketsizliğini, kendi hikmetsizliğini Kur'an'ın da bir sıfatı gibi göstermeye çalışıyor. Kur'an hakimdir. Yani içinde ne türlü hüküm varsa emir olarak, yasak olarak, harama dair, helala dair, günaha, sevaba dair ne varsa bu kitabın içinde bunlar yerli yerinde olan hükümlerdir. Bir söyleyin bakayım neyi yersiz buluyorsunuz? Veya yersiz bulanlar hani çıkıyorlar zaman zaman Kur'an çağ dışıdır diyor. Senin çağında ne var? Bir göster bakayım. Çağının üstünlüğü nedir? Yani bir milleti bir milleti Son derece dürüst, son derece faziletli, emanete riayetkar, ahde vefa gösteren, bütün güzel sıfatlarla bezenmiş olan, donatılmış olan bir milleti baştan aşağı hırsız yapmayı mı yerli yerinde buluyorsun yani? Yani neyi yerli yerinde buluyorsun? Kur'an hırsızlığa karşı koyuyor. Bunu yersiz mi buluyorsun? Yalancılığa karşı koyuyoruz. Bunu yersiz mi buluyoruz? İnsan öldürmenin korkunç bir suç olduğunu söylüyor. Bu yersiz midir? Zinanın yanlış olduğunu, ağır bir suç olduğunu, efendim başkalarının hukukuna tecavüzün çok yanlış olduğunu, yani neyi yersiz buluyor bu adamlar? Neyi yersiz buluyoruz? bulması mümkün değil. İşte bu kitap hakim olan bir kitaptır. İçindeki bütün hükümler yerli yerindedir. Şunun gereği yok, şunun lüzumu yok diyebileceğiniz bir şey yoktur. Böyle bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Ama ne yazık ki bizi aldatıyorlar. Bizi aldatıyorlar. Ve diyorlar ki Kur'an'daki bu hükümler kabili tatbik değildir. Yani modası geçmiş bunlar, Devresi geçmiş bunlar. Hangisinin devresi geçti? En yeni olay, en yeni olay içinde yaşadığımız şu anda Amerika'nın Irak'ta yaptığı hadise. Haksız yere zulmen saldırıyor. Rapor vermiş birisi, Bilmem kim, hangi gavup. Efendim o kendisi davet etti diyor bu işin. Yani herkesin sana sır perdesini, kalbinin kapılarını açmak mecburiyeti var. Sen bir aç bakayım. Yani bir Iraklı gelip seni teftiş edebiliyor mu? Ki sen onu inceden inceye teftiş etmek istiyorsun. Niye? Gücün var. Yani Dünyanın en zorba devletisinde onun için. Zorbasın yani, güçlüsün. Başka bir üstün tarafın mı var? Yok. Şimdi bakın, en yeni olay, Kur'an bunu nasıl çözüyor? Kur'an nasıl çözüyor? Bu bizim iç meselemiz. Nereden başladı bu? Kuveyt'in işgaliyle başladı bu iş. Oradan başladı. O efendim, Amerika... Kuveyt'i kurtarmaya kalkıştı <gülüyor> kurtarmaya kalkıştı adı o ki yığdı bütün silahlarını körfeze çöreklendi İslam dünyasının başının belası halbuki o gün Kur'an ne diyordu bugün ne diyor ve in taifetani minel mümini nakdetel bu ayetlere dikkat buyurun Bakın Kur'an nasıl hakim bir kitaptır. Onu anlatmak için söylüyorum bunları. Şayet eğer Müslümanlardan iki topluluk, iki cemaat olur, iki aile olur, iki devlet olur, iki Müslüman topluluk birbiriyle vuruşursa, dövüşürse, savaşa tutuşursa, bir öbürüne vuruyor. Irak kalktı, gitti, Kureyit'i işgal etti. Hadise bu. Ama nasıl işgal edildi, ne oyunlar döndü? Onları efendice biliyorsunuz. Onlarla ben zaman öldürmeyip Feaslihu bey demalar. <gülüyor> Deraha hak veriyor. tutuşan, birbiriyle savaşa başlayan bu iki devletin, bu iki topluluğun arasını bulun, ıslah edin diyor Cenab-ı Siz Müslümansınız. Bunlar da Müslüman bu dövüşenler. Bu dövüşen Müslümanların arasını ıslah edin, onlara sulh getirin. Ha siz ıslah çalışmalarına, sulh çalışmalarına teşebbüs ettiğiniz halde fe'inbevet ihdâvı alma lukhra'h ''Bu iki topluluktan birisi, bu iki devletten birisi, diğerinin aleyhinde aşırı giderse, azarsa hiç barış dinlemiyor, laf dinlemiyor, hala o vurma işine, savaş işine devam ediyorsa.'' diyor Cenab-ı Hak. O halde, ''Fekâti lülleti tebgî'' O azam, aşırı giden savaşana karşı, bütün dünya Müslümanları savaş açın diyor Cenabı. O azan tarafa karşı savaş ilan edin. Hatta tefiye ila dileh. Allah'ın dediği noktaya, Allah'ın emrine dönene kadar o tarafla savaşın. Koskoca İslam dünyası tam o günlerde de İslam dışişleri bakanları Mısır'da toplantı halinde. Irak-Koyut olayı baş gösterdiği zaman Amerika'ya, Batı'ya diyeceklerdi ki siz çekilin bakın. İngiltere sen ne söylüyorsun bir daha? Fransa, Almanya, Amerika siz niye bu işe karışıyorsunuz? Koyut ile Irak arasındaki mesela Müslümanların bir iç meselesi. Biz gereğini yaparız diyecekti. Bu ülkeler hep birlikte Irak'ın üzerinde çullanacaklardı. Evet, Kur'an'ın hükmü bu idi. Birer verelim Müslümanlar evlerine kaçtılar, her birisi çekildi, Amerika'ya el boğuşturdular biz de sizden yanayız filan. Türkiye bile bunu yaptı. Yaptı. Birleşmiş Milletler üyesi olduğu için Türkiye, Ta o günlerde bağırdık çağırdık. Kimsenin dinler. Mahmut teşekkürsüzünden sen bir şey söylüyorsun. Seni kim adam sayar? Kur'an'ı kitap saymıyor gibi de var ha? Ben kendimden bir şey söylemiyorum. <Gülüyor> Türkiye bu kararlara uymamazlık yapamazdı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı üyesi olduğu için. Tamam. Kararlarınıza karşı gelmiyorum ama yakın komşumla Savaşı da kabul etmiyorum diyecekti. Tarafsız kalsaydı bugünlere gelmeyecektik biz. Eğer o günkü Türk politikacıları bu ölçüyü, bu itidali gösterebilselerdi bugüne gelmiyorduk. Şimdi akılları biraz gelmiş başlarına. Bizim siyasileri dinliyoruz. Memnun oldum diyor. İyi ki incirlik hava üssünün kullanılmasını teklif etmediler. Yani teklif etseler, şey diyemeyiz de gene faziletli davrandılar demek istiyorlar. Bunlar yüz karası İstanbul'un hasil için. Efendim askeri hedefler, niye benim askeri hedeflerime saldırıyorsun sen? Niye? Efendim askeri hedefler, niye benim askeri hedeflerime saldırıyorsun sen? Niye? Zorun ne? Dünyanın medenisi değil, en zorba devleti Amerika! En zorbası! Başka bir şey değil! Ya dini olmayanın medeniyeti olur mu? Allah'ı tanımayan, Peygamber'i tanımayan veya kendi kafasına göre tanıyan bir milletin medeniyeti olur mu? İşte Kur'an Hakim'dir diyor! Yani içinde yersiz hiçbir hüküm bulamaz! Bu hükmün zamanı değil. Bu hükmün yeri değil. Vakti değil, mevsimi değil. Böyle bir şey yok. İndiği günden Kur'an indiği günden itibaren 610 yılından itibaren kıyametin kopuşuna kadar, dünyanın sonuna kadar insanların böyle çalışa çalışa asırlar boyunca mesai sarfede ede ulaşacakları hakikat ne ise, uzun çalışmalarla bulacakları gerçek ne ise, Kur'an onu şimdiden hiç yormadan söylüyor. Allah esirgiyor kullarını, ya niye yoruyorsunuz kendinizi diyor. Birkaç asır sonra doğru diye varacağın neticeyi şimdi ben sana söylüyorum diyor, ya bunu kabul et. Her sıkıştıkça Camiyi beğenmezler ama her sıkıştıkça camiye koşarlar. Dine koşarlar. Böyle iki yüzlüklü bir yere varılmaz. Hakimdir Kur'an-ı Kerim. Onun içinde hikmetsiz olan, yersiz olan, zamansız olan, maslahatsız olan hiçbir hüküm yoktur. Amen, nâb-ı Biz de kitabımıza, Kur'an'a... Bu anlayışla iman ediyoruz. Böyle iman etmeliyiz. Bir zamanlar tutturdular. Bir zamanlar tutturdular. Devlet başkanlarını da söylettiriyorlar. Efendim, bu hastanelerdeki, şuradaki, buradaki bir yığın sakat çocuk var. Arızası olan çocuklar var, bir yıl. Bunlar niye sakat biliyor musunuz? Yakın akraba evliliğinden doğdu bunlar. Vallahi yalan, billahi yalan, tallahi yalan. Bunu söyleyen doktorlar da yalancı. İlme ihanet ediyorlar. Yakın akraba evliliği olmayan yabancı ülkelere gidin. Yedi göbek öteden evleniyor adam. Ki bize de o zihniyet Hristiyanlıktan geliyor. Onun kaynağı gidin, tahrif edilmiş İncil'de bulacaksınız bunları. Tam ötelerden. Yahudimiz bütün sınırları kaldırmış, kendi yeğeniyle bile evleniyor. Hain alçak kafir. Öbürü Yahudi iyice sınırları aştı, bu da iyice öteye gitti. Ya sana kimse yakın akrabanla evlen demiyor ki. Evlenmeye de mecbursun demiyor fakat sen bu hükme niye karşı koyuyorsun? hangi mantıkla? hangi mantıkla karşı koyuyorsun? efendim sakat olurmuş soyalım gidelim hastaneye, yüz tane çocuk alalım sakat yüz tane çocuk iyice soruşturalım bakalım bu yüz çocuktan kaç tanesi yakın akraba evliliğinden doğmuştu? hiç münasebeti yok ya bu niçin ama biliyor musunuz? bu ilim filan değil Akıllarınca Kur'an'da ilme aykırı, ilme aykırı, medeni anlayışa aykırı hükümler olduğunu ispatlayacaklar. Hükümler olduğunu ispatlayacaklar. Gayretleri bu. Senin gibi niceleri bu mücadeleyi verdi. Kur'an hep olduğu gibi duruyor. Onlar yok oldu gitti. Gitti. Yakın akraba ile evlenmek mecburiyeti yok. Şartı da yok. Fakat bu evlilik caiz değildir diyenler dinini kaybeder. Kur'an'daki bir hükmü teşrih etmiş oluyor. Ben evlenmiyorum. Tamam. Başım gözüm üstüne. Sana saygım var. Evlenene karışmayacaksın. Ve bu evlilik yanlıştır diyemezseniz artık çünkü Bizzat Hazreti Muhammed'in kendisi, onlardan ondan daha mı çok Allah'tan korkuyoruz biz yani? Hazreti Muhammed'in, aleyhisselatu vesselam'ın kendisi, öz havasının kızı Zeynep'le evlidir. Hala kızıyla evlilik olmaz. Muhammed yanlış yaptı o zaman, sallallahu aleyhi ve Amcasının oğlu Hazreti Ali'ye. Küçük kızı Hazreti Fatıma'yı verirken yanlış mı yaptı ya? Öyle şey mi olur? Bu nerede? Ama bu ne içindir? Kur'an hakim değil diyorlar. Yani onda bir kısım yersiz hükümler var. Böyle bir şey bulamazsınız. Tek bir hükmü, zamana uymuyor, ölçülere uymuyor, şartlara uymuyor demek mümkün değildir. Demek mümkün değil. Bunu da <gülüyor> bitirdik, ikinci ayete geçiyoruz. ''Ekâne linnâsi'' Acaba. Şimdi soruyor Cenab-ı Hak. İnsanlar için, insanlar için şaşırtıcı mı oldu diyor Cenab-ı Hak. Yani şaşırtıcı bir şey mi, ölçü dışı bir şey mi sayılıyor? Ne? Ne? En اَوْحَيْنَا ila رَجُلٍ مِنْهُمْ Onların içinden yani insanlardan bir kişiye, bir erkeğe, bir adama bizim vahyetmemiz, ona bilgi ulaştırmamız, bilgi ulaştırmamız, emir ve yasaklarımızı bildirmemiz, yani şaşılacak bir şey mi ya? Peygamber'e inanmıyorlar ya, cüllü hazmedemiyorlar. Yani bunun neresi diyor şaşırtıcıdır Cenab-ı Hak soruyor. Ne vahyettik biz ona? Bir kişiyi seçtik insanlar arasından ona şunu öğrettik. En, en nas ya Muhammed sen insanları korkut. Yani ileride ölümden sonra hatta ölüm öncesi önlerine çıkacak karşılarına çıkacak bir kısım hadiseler var, onlara bu hadiselerle karşılaşacaklarını önceden haber ver, öleceksin, mezarda hesap var, mahşer var, tekrar dirilmek var, ebedi ceza, cennet veya cehennem, bu insanlara tedbir almaları için, hazırlanmaları için önceden bilgi ver. وَبَشْرِ اللَّذ۪ينَ اٰمَنُ Ve iman edenlere de müjde ver. Ne diye? اَنَّ لَهُمْ قَدَمَا صِدْقِنَ اِنْدَ رَبِّهِمْ Allah katında, inandıkları Allah'ın yanında onların bir yüksek mevkileri var. Yani bir sadakat öncülükleri var. Bir yardıma, bir ikrama mazhar olma mevkileri var. Bunu iman edenlere de ki Rabbinizin katında sizin güzel bir mevkiiniz var. İman ettiğiniz için güzel bir mevkiiniz var, makamınız var. Ve umum insanlara da de ki önünüze bir kısım tehlikeler çıkacak. Bunun diyor Cenab-ı Hak şaşılacak neresi? Bunun nesinden dolayı hayret ediyorlar? Diyorlar ki, yani bu işler, Mekkeliler öyle diyorlar, İstanbullular da öyle diyor, Ankaralılar da öyle diyor. Yani Mekkeli deyince biz bunun dışında saymayın kendiniz. Kur'an okunduğu güne hitap ediyor. Ne diyorlar? Yani bu işler, bütün beşeriyete, insanlığa yol gösterme, hak yolu, gerçek yolu gösterme, vazifesi Ebu Talib'in yetimine mi kaldı diyorlar biliyorsunuz peygamberimiz doğumundan iki ay önce babasını kaybetti doğumuna iki ay vardı ki babası vefat etti doğdu altı yaşında iken annesini kaybetti zaten dört yaşına kadar Anne yüzü de doğru dürüst görmedi. Çölün havası temiz olan yerlerinde süt annesi Halimet-ü Sadiye'nin yanındaydı. Süt annesinin yanındaydı. 4 yaşından 6 yaşına kadar öz annesinin yanına geldi. 6 yaşında annesini kaybetti. 8 yaşına kadar ona dedesi Abdülmuttalip baktı. 8 yaşındayken de vefat etti dedesi. 8'inden 25 yaşına kadar da öz amcası, anne baba bir kardeş, Abdullah ile Ebu Talip, öz amcası Ebu Talip ona baktı. Peygamberimiz Ebu Talip'in yetimi diye şöhret buldu. Mekkeliler diyor ki yani şimdi bu işler bitti bitti de Ebu Talip'in yetimine mi kaldı bu iş? Cenab-ı Hak diyor ki ya ne var bunda? Bunun neresi şaşılacak bir nokta? Bunun kabul edilmeyecek yanı neresi? Ha onlar öyle arıyorlar bir ayette. Rakalu levlan muzilehadel Kur'an. Ala recülün minelkar yeteyini azim. Dediler ki Mekkeliler keşke bu Kur'an şu iki belde de yaşayan İki büyük adamdan birine inmiş olsaydı Mekke'nin en zengin adamını kastediyorlar Veliydi ibn-i Taif'te birisi var, son derece zengin ve peygamberlik bunlara yakışır diyorlar. Ya Taif'li o zengine gelmeliydi veya Mekkeli bu zengine gelmeliydi. Yani bu yetime nasıl düşüyor bu işler? Allah'ın muradına karşı geliyor, bu yakışmadı diyorlar, yakıştıramıyorlar. Allah da soruyor, bunun yakışmayan neresi? Bir söyleyeyim bakayım. İnsanlar içinden sıradan bir adam, sıradan bir adam mı Allah? Git insanlara, karşılaşacakları tehlikeyi haber ver. İman edenlere, Müslüman olanlara da Allah katında onların, İleri bir mevkileri var bir sadakat kıdemleri var diye müjdele demesinin şaşılacak tarafı neresi bunu söyler misiniz diyor Cenab-ı Hak yani bunda şaşılacak bir şey yok onlar da ne yapıyorlar bakıyorlar ki bu itiraz edilecek bir şey değil Muhammed'in geçmişi tertemiz sallallahu aleyhi ve sellem kırk yaşına kadar onu yakından tanıyorlar geçmişinde en küçük bir lekesi olmayan büyük bir insan kendileri de kabul ediyor bunu peki o söylüyor bütün bu söylenenleri o söylüyor bir şey diyemiyorlar okuduklarının benzerini de getiremiyor yani bunu sen söylüyorsun e senin gibi ben de konuşurum senin söylediklerini ben de söylerim Diyecek ama söyleyemiyor. İki öyle bir şey söylemesi lazım. Boşlukta kalmaz. Ortada bir vaka var. Ona bir at konması lazım. Adını da koyuyorlar. قَالَ <gülüyor> الْكَافِرُونَ Peygamber'e iman etmeyen, inen kitaba inanmayanlar, peygamber hakkında, kitap hakkında hükümlerini verdiler. Nedir inna ada lesahirul Bu peygamberim diye karşımıza çıkan Muhammed var ya, sallallahu aleyhi ve sellem, Bu ab açık bir sihirbaz. Şahide delile ihtiyacı yok. <gülüyor> bu olsa, olsa bir sihirbazdan başka bir şey değil. Çünkü yaptığını yapamıyorlar ya. Onun söylediğini söyleyemiyorlar. Bir üstün taraf görüyorlar orada. Bu nesile bizden daha üstündür? Sihriyle bizden üstündür diyorlar. Peygamberliği kabul edemiyor. Nübüvvetiyle, risaletiyle, peygamberliğiyle bir üstün tarafı vardır. Diyemiyor onu kabul etmiyor. Eh neye inanıyor? Sihre inanıyor. Herhalde bu apaçık bir sihirbazdır diyorlar. Peki hiç daha önce... Onun sihirle meşgul olduğunu gördünüz mü? <Gülüyor> Bu zaten öteden beri sihirbazın biridir. Diyebilecek bir kişi var mı? O toplumda veya dünya toplumunda yok. Bir şey demesi lazım. Şimdi ne diyor bugün? Bugün de böyle birisi çıksa, onu nasıl suçluyorlar biliyor musun? Mekkeliler bile geri kalıyor. Yani Mekkelilerin saldırısı bile zayıf kalıyor bugün Müslümana ve Müslümanlığa öyle hücum ediyorlar. Hücum sebebi nedir? Kur'an. Yani tartışılan şey Kur'an'dır. Mekke'deki kıyamet Kur'an Kur yüzünden kopuyor. Kur'an gelmeden onların peygamberle bir meselesi yok. Peygamberle hiç bir tartışmaları yok. Kur'an geldiği için bütün bu tartışmalar başladı bugünün tartışması da Kur'an'dır. Evet. Öyle uydurma bazı kelimelerle şu şudur, bu budur, bu budur bunlarla bir yere varamazsınız. Ne acıdır ki her yerde her yerde dertlerine çare arıyorlar. Her yerde ama çözümsüz gibi görünen halledilmesi beklenen meselelere, problemlere çözüm arıyorlar aramadıkları bir tek yer var, o da Kur'an. kat katiyen Kur'an'a başvurmayacaklar. Yahu yine Kur'an'a başvurdum deme! Batı bunu yapıyor. Batının başarılı olduğu nokta, dine Kur'an'a uygun düşen noktadır. Kur'an'a inanmadığı halde, Kur'an'ın dediğini yaptığı için başarılı oluyor. Kur'an ölçülerinin dışında bir çalışma yapsın da bir başarılı olsun göreyim bakayım. İşte biz bunu anlamıyoruz. Sen de inanmaz gibi görün de gene gel doğru çözümü bu kitapta aramayın. Yeminlidir her yere giderler, her yerde çare ararlar, çözüm ararlar. ve hocam Kur'an bugünkü hükümeti de kurar mı? Bugünkü hükümette kurar. Evet. Bir gelsinler müracaat etsinler. Bakın Kur'an da kurar. Siz Kur'an'ı ne zannediyorsunuz ya? Ama 75 yıldır menfi programda yıkıcı propagandımda zaten Kur'an'ı göstermemekle bu işi bitirmeye çalışıyorlar. Aman bir Müslümanın çocuğuna Kur'an'ı göstermeyin. Görürse işler değişir. Görürse benim yalancılığım ortaya çıkar diyor adam. Yanlışlarım anlaşılır, sahtekarlığım ortaya çıkar. Bunu göstermeyin diyor. Bu nesil bu kitabı okumayacak. Bununla mı çözecekler memleketin meselelerini? İşte böyle maskaraya döner kalırsın. Maskaraya döner kalırsın. Dersi bitirdim hava soğuk. Burada bir kağıt var. Evet. Müktürlükten geliyor. Efendim. Gültepe mahallesi herhalde camiyi ve Kur'an kursu diyor. Bu kardeşlerimiz işte Ramazan münasebetiyle artık hazırlanacaksınız, bile bile geleceksiniz. Kapılarımızı sık sık çalacaklar. Bunlar bize iyilik yapıyorlar. Her zaman söylüyorum. iyilik yapıyorlar. Biz arabaya binecektik. İstanbul'u semt semt dolaşacaktık Türkiye'yi. Nerede yardıma muhtaç, desteklenmesi gereken İslami bir hizmet varsa biz arayıp bulacaktık. Allah razı olsun. Bizi hiç yormuyorlar. Yanımıza kadar geliyorlar ve bizi o zahmetten kurtarıyorlar. Biz bunu bir nimet bilelim ve bilelim ki başımızdaki belaların defi bol sadaka vermeye bağlıdır. Hadisinde Peygamberimiz sadaka belaları geri çevirir. Ve ömre bereket kazandırır. Belalarımızı, musibetlerimizi geri çevirmek için eskisine nispetle daha çok. Yarından bir musibet seni takip ediyorsa daha çok daha hızlı koşmuyor musun yakalanmamak için? Yoksa oturuyor musun? Gel beni hemen olduğum yerde bul daha hızlı koşmamız lazım. Gücümüz nispetinde yardımcı olan cemaatimizdir. İllahi Fatih. İllahi <Gülüyor>